Ee, diyor ki hoparlörlerden ezen okumak, hukamet getirmek bid'atmış diyorlar. Efendim otomobilde binmek bid'at o zaman. Uçağa binmek de bid'at. Niye? Hele ki çağımızda bid'atın böyle kapsamı o kadar Şimdi, büyük ki, eğer içine dahil edersek. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uçağa binmedi. Yani Peygamber'in zamanında yok diye e, bir şey bid'at olmaz. Şimdi e, hoparlörden ezen okunması yani bir cemaat var Türkiye'de bunu uygun görmüyorlar. Hı. Yani bu da o cemaatin ismini zikretmek istemiyorlar. E, ama bu, doğ, bu görüş doğru değil. Bunun delili nedir derseniz, şimdi hoparlör dediğimiz şeyi ne yapıyor? Ezanı daha uzaktaki insanlara duymayı sağlıyor. Sesi çoğaltmış oluyor. Değil mi? Hı. Şimdi mesela iki katlı camiler var. Yani hoparlörle alt kattaki namaz kılan insanlara da sesimizi ulaştırmış oluyoruz. Eskiden hoparlör olunmadığı zamanlarda bunu insan sesiyle yapılıyordu. Yani siz imamsınız. Allahu Ekber diyorsunuz. Ta arkada birisi Allah Ekber diyor. Daha da arkaya O da daha arkaya var. duyurmuş oluyor. Hı. Daha arkada birisi o da Allah Ekber diyor. Daha uzaklara e, yapıyor ben. Erzincan'da askerlik yapmıştım. Bizim bölüğünde orada küçük bir mescid vardı. İşte bu e, stüdyo kadar. E, asker çok. Ta dışarılara doluyor. 5-6 kişi böyle intikal tekbirleri alıyorlardı. Yani en son cemaate imamın sesini duyarabilmek için. Sonra biz oraya bir hoparlör aldık. Şimdi bunun dayanağı şudur Cevil Bey. <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Veda hacında bir konuşma yapıyor. Buna da işte Arafat'ta, Mina'da ve Müzellife'de konuşmalar yapıyor. Bunlara veda hutbesi diyoruz biz veda konuşması, işte 100 bin küsur sahabi var. Yani bir insan sesiyle, yüz, yani insan 100 bin kişiye sesini ulaştırabilir mi? Yani Peygamberimiz yüksek bir yere çıksa, eyyuhennas diye bağırsa 100 bin, yani bütün ses gücünü kullansa bile 100 bin kişiye şeye ulaştırması mümkün değil. Evet. Halbuki Peygamberimizin konuşmasının bütün insanlara ulaşması gerekiyor. Ne yaptı Peygamberimiz? Ne yaptı hocam? Efendim, Bilmiyorum. Yani. Şey, demin bizim yaptığımız gibi arada münadiler kullandı. Hı. Mesela Eyühennaz O'daki Eyühennaz yani Peygamberimize yakın cemaatten uzakta olanlara doğru diğer insanların Peygamberimizin söylediklerini tekrar etmek suretiyle ulaştırdılar. Şayet orada bugünkü anlamda bir hoparlör olsaydı Peygamberimiz elbette bu e, teknik imkandan bütün e, cemaatler, bütün asabına sesin duyulmak için kullanacaktır. Dolayısıyla e, niye bir olsun? Dinle alakası yok ki. Bir dat dinimiz. Bu bir aracıdır edin, yani. Hı. Yani Peygamberimizin zamanda Mercedes olsaydı, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye 450 kilometreyi niye yürüyip gelsin? Mercedes'e biner gelirdi. Uçak olsaydı, uçakla biner gelirdi. Evet. Yani onu şey yapmadım. E, Öyle böyle bir şey yok yani. Evet. O bidat olmaz.